Modern sabahlar, modern sabahlar Başlıyor Radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor radyoların boşundakileri günaydın Ekibi tam toplayamadık ama programın en yakışıklısı ve en komiği burada Hoptay'da var Bu efendim Büyük tartışmalarla başlayacak program ee... <gülüyor> Günaydın sevgili dinleyiciler <gülüyor> Muazzez olmayacak bir şey diye açıklamıyorum Ege yayına alkollü çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi demişler şey kiminle ilgili de söylemişler. İşte Bülent Adnan Şansız, Muazzez Abacı, Üç Büyükler. O laf mı edildi? Böyle bir şey vardı bugün gazetelerde. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hadi. Ay hoş bulduk. Hoş bulduk. Sen koşa koşa geldiğin için nefes nefese. Ben de e, takata takata dans ettiğim için nefes nefesi Ay, şu anda. Güreşten sonra dedim bir İyiyim. güzel. Duş almadan yayına çıkmayayım çünkü bizde dinleyiciye saygı asf olandır. Neyden Doğru. sonra dedin? duş. Öyle duş. Neden sonra duş aldın sen sabah? He. Güreş. Güreş mi? Ha, ben oraya takım. <gülüyor> Gençler vardı gelirken yolda. Beni görünce de dayanamıyorlar Fahar abi falan diye. Hazır çimler ıslakken dediler. <gülüyor> Hazır çimler ıslakken. <gülüyor> Orada bir neşve ile güleşmişiz sabah güleşi. İyi spor tabii yani sonuçta. Hayırlısı olsun. Gençler de kiminle spor yapacağını vallahi biliyor. Biliyorlar. biliyorlar. Ben de karşılaştım. Günaydın ne haber nasıl geçti falan diye Bitti Konuştuk. gitti. Bitti gitti geçti. Benim mı tutuyorlar. abi falan filan dediler. Benim, benim yumuşak karnımı biliyorlar. Zayıf yani. Dayanamam bana. Yenildin mi yani? <gülüyor> Yenildin mi? <gülüyor> Yok güreşleyince bende hakan sular durur arkadaş. 12 Nisan Perşembe gündemiyle karşınızdayız sevgili, sevgili Düniciler, Düniciler. Çok hoş bir e, espri yaptı e, program arkadaşlarından bir tanesi. E, gündemle güreşeceğiz dedi. Ha. Bak Aa yani bugün güreşler açıldı bakalım. Alacak Aa, bakalım. Şimdi iki size sıra numarası vereceğim. <gülüyor> Ülkemizin biz bunları saklayalım mı? <gülüyor> Saklayın. Yok Sıranız mı? geldiğinde gişelerin önüne gidin. Sen tamam. bunu önceden aldığında bize milletin önüne geçirmek için mi veriyorsun? Yoksa öyle bir şey yapar mıyım ben fair? Bakayım. Yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Ülkemizin e, çeşitli listelerdeki sıra numarası. Aa bunlar, ne tamam? güzel, ne güzel. Ben... Bence bu sıra matikler. Yani orada Numara, insanlar, numaramatik, numaramatik mi? Numaramatik mi? Ne? Numaratör mü? Numaratörden numaratör, numaratör, numaratör. Çünkü onlar değişik değişik versiyonu var. Numarataj, numaratör, efendime söyleyeyim sıramatik, encümer. Numarataj deme Fahir. <gülüyor> ne diyeyim yani numarataj demeyeyim. Neyse o konu ayrı onu vatandaşlık bilgisi dersinde gösterecekler. <gülüyor> Okulu ayrı çözülüyor. Numarataj adımı diye. Evet. Yani orada insanları bir düzene sokmanın ötesinde bekleyen adama bir heyecan veriyor. Ha bekleyen adam. Geldi mi? Şimdi mesela bankalarda bazen senin numara mesela 232 orada görüyorsun 535 ama ne oldu falan diye. yani değişik kulvarlarda ilerliyor. Bir de orada bankadaki şey herkesin banka karşısındaki durumunu da gösteriyor. Sen gidiyor mesela adam geliyor sen yarım saattir bekliyorsun tak numarasını alıyor bankayla sürekli ilişkileri olduğu için abuk subuk bir rakam çıkıyor. Pıt iki dakika sonra o numara yanıyor. Yani numarasına bakarak sosyal statüsünü teşvik evet, edilir misin? Evet, evet, maalesef evet. insanlara numara verdiler. Maalesef. Artık. Maalesef. Pislikler. Neyse <gülüyor> numaratöre karşı davamızla devam, devam edecek. Olacak. Numaratörsüz devam. bir dünya. Ki bazı bankalarda durumum çok iyi olmasına rağmen ben bu konuyu dile getiriyorum. Çünkü o pis bakışları üzerimde hissettiğimde yani çok çalıştığım bankada... Böyle bir şey olduğunda hakikaten o anlık bir S coşku yaşıyorum. S Eğer çok beklemedim. Mesela de, numara, numaranı al. Siz alın. de otomatik fa faturalarınızı otomatik olarak bu bankada ödeseydiniz, kredi kartınızı bu bankadan alsaydınız... siz de benim gibi bu mutluluğu yaşayabilirdiniz diyorum. Ama o anlık. Sonra bir bakıyorum insanlar böyle bir kırgın, hayata kırgın, küskün. O kız, o kırgınlık, küskünlük sen, senin. O anlattığın avantajdan değil, sadece işlemleri biraz daha geciktiriyorsun ya sen bu açıklamaları ee, yapar. E, Hadi beyefendi <gülüyor> girin binen önce de bize de gelsin sıra diye. O küskünlük ondan bence. Çünkü yani ben fabi tek fahirin öyle yaptığını biliyorum ya. Geçiyor numarasını aldıktan sonra numara durur karşısında. Neden erken Orada diyor? orta ortama konuşma yapıyor <gülüyor> bankada. Ama Böyle yıllardır şey bizde o küskünler dediğimiz ne hiçbir açıklama yapılmadı. Yani, evet bize. bize yani ne olur. oldu? Bizi numaratörden de mi şansımızı? Çünkü falan diye bir yıllarca bizi şey dediler Oktay. Beyefendi bektiğiniz sıranız gelecek. Saatlerimiz belki de aylarımız geçti o bankalarda. Ama maalesef bir ufacık olsun bir açıklama ilaç niyetine ilaç. Neden beklediğimizi bilmeden bekledik. Pek çok kerelerde Fahir gidip hiç işi yokken numaratajdan numarasını alıp Orada hayrat olarak numarataş hayratına bıraktı. Bıraktı. Ya yani bunlar da kendisi söylemiyor tabi. Ben, yani birinin de söylemesi lazım. Bir Söylediğim bir, Birinin de tabi söylemesi lazım. Numarataş hayratını orada <gülüyor> verdi. Diye. 42 bıraktığını biliyorum ben ya. <gülüyor> 42. Öğlen saat birde. Ya ben Fahir'in şunu o da yaptığını adam biliyorum. adam 11 saniyede gidecek yani. Sen bırak onu ya. Ben Fahir'in şunu yaptığını biliyorum. Hiç işi yok ya bankaya gidip mesela yan tarafta postayında başka bir yerde iş var. Gidiyor bankaya iki sıra numarası alıyor. Gidiyor postanede işini hallediyor. Geliyor mesela yeni giren kişiye veriyor ya. Tabii canım eline verdiğini biliyorum ben böyle daha... Burası mı şube diyen buyur teyzecim diye numaratajını verdi. Yavrum bu ne derken... Teng... Orada yanıyor. Kriteri kriteri ki de, Herkese de vermiyor, de vermiyor o numaraları. Ya, yani Büyük ama gida, bu... Yani Bir avantaj Avantaj sağlasın ama Diye düşünüp Birilerini seçiyor da veriyor O kriterleri henüz çözemedik. Çözdüğümüz lütfen, an Yayında paylaşacağız. Lütfen Ama lütfen Yani ben utanıyorum Bunları yaptıklarımı anlattıkça Utanıyorum. Yo bunlar da artık Yo, şey Söylenmesi lazım. Yapmadın diye mi utanıyorsun Yoksa yani mi? <gülüyor> ya Yapmasa mıydım Hiç mi yapmasa mıydım keşke yani, Hiç yani, mi banka... Hiç lazım Yapmalıydım Yapmadaydım derken Birleşmiş Milletler bir liste açıkladı bir. İkincisi tamam. e, seyahat sitesi Skyscanner. O da bir. E, Aa, e, Sky Skyscanner. Ben bir yere gidecek olunca hemen şeye girerim Skyscanner'a girerim milyonlarca site var. Nike mi, ama Skechers kenara gel. Onun coşkusu şu an. Ve <gülüyor> tabii. Bu iki e, kurum listelerini açıkladı. Bir tarafta Birleşmiş, birleşmiş Milletler, bir açıkladığı... tarafta Skechers mı? Evet, iki farklı liste. İkisinde de Türkiye var. Bu tarafımıza Ben Skechers mi? Ama ben çok hassasım. Hayıran Birleşmiş Milletler'e. Tamam, yerine. sen Birleşmiş Milletler'sin. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler bir... <gülüyor> Birleşmiş Milletler'in karşısında bir Kimse komple duramaz. Komple grup yok değil mi? Nasıl yok? Kaynaşmış milletler diye böyle iki grup falan gibi bir şey yok. Yok canım. Olsa en ne güzel maç olurdu. Eş, Avrupa Birliği var. Ama yok onun yarısı zaten yarısından fazlası neredeyse şey. Birleşmiş Milletler üyesi değil mi? Hepsi ha, daha doğru. Farklı mı olacak diyorsun? Farklı olacak canım. Yok canım şey. zaten geriye kaçınca kalıyor. devletleri gibi. Birleşmiş Milletler üyesi olmayan ülkeler Ağa, diye Adam şey ama var. çok güzel tarihten örnek verdi. İtilaf devletleri ve ittifak devletleri gibi. Çok güzel. Çok güzel maç oldu. Dersine çok güzel çalışmışsın Egeciğim. Bravo. Tarihten sana 10 veriyorum. Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler. Oktay ver şu Birleşmiş Milletleri. Verin ona. Konusu olmayan konuşmasın. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Seneler <gülüyor> önce dinleyicilerimize söyledik. Konusu olmayan aramasın diye. Aynı hatayı siz yapıyorsunuz ha. Pardon. Konu, birleşmiş Milletler diye tesavvurattan... Bir şey o çıkmaz. Konu, konuza söylüyorum ben onu. Nasıl konu söylüyorsun? Konunu söyledin. Tamam Ramsar konumu maçı. yok. Tezaharatı olan, olan konuşabilir mi? Ha, konu, bak ne diyor laf? Tezaharatı olan. Değil. Bu nedir? Konusu olmayan konuşmasın. Sussun. Adam bir haberi vermediği onun da siniri tamam, var tabii yani. burada yani iki saattir liste diyorum liste diyorum listelere gelirsin diye. <gülüyor> Listeler açıklanmış. Bak bak benim konum yok ne kadar. Sarpa sarıyor konuşmam. Lütfen. Tamam. Şimdi Birleşmiş Milletler bir liste yayınladı. Bunda Türkiye 78. İyi tamam bence mı? iyi. Çünkü Birleşmiş Milletler'de çok devlet var. 78'e geçim <gülüyor> çok alkışlanacak bir şey değil. Üzül ben tezahürat ben arkam... yapıyorum. Sisi ses Biraz duyuluyor yine ya. Biraz daha kız sesini. <gülüyor> Danimarka mesela burada birinci sırada. Neye Ameri göre ama yani bu. İşte neye göre olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğim. Ha Danimarka bir de. Ya da hiç istemeyeyim isterseniz. Yok yok abi. Hemen dakikada tahmin edeceğim. Dur. Amerika hadi. 11. sırada. Türkiye 78. sırada. Hmm. Ve en son sıradaki ülkede Togo. Togo. Mutluluk mu? Mutluluk mu Oktay? Vallahi faile tebrik ederim ya. Vallahi uydurdum ama ee... gördün de mi söylüyorsun? Görmüş mü? Vallahi herhalde sevgedinice, bu Fahir oturduğu yerden görünüyor. Çünkü. Görmüş <gülüyor> bu mu mudur? <dedin? gülüyor> mahsus yapıyoruz dedi. Güzel kapandık konu. Sizi mahsus yapıyorlar. yerinden önce anlaşmışlar. Aa. Benim de tahminlerim vardı. <gülüyor> o zaman neydi? ben sana şunu soracağım. Sen de bunu bilmek zorundasın. Gel. Sen bana bir tane mutlu Danimarkalı söyle ya. Danimarkalı, Danimarkalı, Danimarkalı onunla... rapçi <gülüyor> Daha mutlusu var mı? Doğru. Şu anda kim olduğunu bilmiyoruz ama 9 Mayıs'ta izleyeceğiz. 9 Mayıs'ta sahnelerde izleyeceğiz Danimarka. Kim gönderiyorlar bu sefer? Danimarka mutluluktan ne yapacağını şaşırmış Rap, rapçi rapçi geliyor mi? ya. Gönderiyorlar ne ya? Sanki Danimarkalılar beni işte misafir et <gülüyor> misafir edecek. Danimarkalı rapçi. Başka hmm. da anlatamıyorum ki yani. Anladım hmm. anladım Bütün, anladım, bütün özellikleri bu iki kelimenin içinde zaten. <gülüyor> Hepsi zaten başlı başında bir olay, bir mutluluk evet. ve kendi dilinde söylüyor şarkılarını. Aman ne güzel, Danca mı? Danca, yani. Eğer, eğer sonradan Danimarka da vatandaşı olmuyorsa Danca. Şimdi bir de Sky Scanner nokta Net'in anketi var. Bu ankete göre de en e, birincimiz, on birinciyiz endil 11.yiz bir yaklaşık sonu ee, sıralama şöyle 1200 kişinin üstünde e, bir e, sayıda yapılmış anket ne demek bu bir iki, mesela, bir, <gülüyor> mesela mesela, 10 bin, milyon, mesela 2 milyon hepsi üstünde ee, birinci sırada Fransa var ikinci sırada e, Rusya var son sırada kim var Brezilya ee, Biz de 11. sıradayız yine ortalardayız yani Turizm. Danimarka'ya bakıyorum burada Togo'ya bak Togo. Danimarka'yı 26. Ben da hayatınızın, ya. uzun süren yayıncılık hayatınızın bir döneminde bir gün herhangi bir bağlama sokamadığımız bir yerde turizm dediniz. Bugün açıklar mısınız? <gülüyor> o, tip, o tip bir hesap sorulsa bize o kadar çok vereceğimiz hesap var ki. Yatacak yerimiz yok <gülüyor> be. vallahi Valla mapuslarda çürütseler bizi yeridir. Bağlamından dış, dış dışarıda bir şey konusu <gülüyor> Turizm sıralaması. <gülüyor> en güzel ülke sıralaması. En sıcak insan mı? Değil. Dertliler mi? Birinci sırada Fransa. Fransa. Fransa. Ne, nedir? En Fransa sıcak insan mı geliyor ya senin anket konusu olarak aklına? İkinci sırada Rusya. Üçüncü sırada İngiltere. Dört Almanya. Bak gelin bu şeyle alakalıdır. Sinir falanla alakalı bir şey. Sinirliler şeydir. mi? Sondan sayayım o da fikir verebiliriz. En sonuncu kim? Brezilya. Sondan birinci. Karayipler. Sondan ikinci. Filipinist. Thanks you. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> en kaba halk. En kaba. kaba. Evet. Kabalıkta on <gülüyor> birinciyiz. Hmm. Ne, Biraz daha, ne yapmışız? Yapmışız. Biraz daha kibar olmamız Danimarka lazım Danimarka kaçıncı Oktay Danimarka'ya baktım 26. gayet kibar yani Yani mutlu oldukça insanlar kabalık Kibarlaşıyor kibarlaşıyorlar yani. Kara Hı. da hemen onun arkasında mesela e, Ondan sonra Yeni Zelanda falan filan diye gidiyor Peki bunu Oktay e, çok özür dilerim yani evet. bu istatistik yıllarca okudum ama Böyle bir konu hiç gündeme gelmemişti Bu kabalık listesini Hı. Evet Tam anlamıyla tersine dönderdiğimizde en kibarı şey mi oluyor Olmaz. Filipina öyle, öyle tam döndürerek en kibarı da yani Döndüreme. bulamaz mıyız? Yok bulamaz. Kabalık listesinin tam tersi kibarlık listesi. Döndüremez miyiz? Ya tam olmaz ya. Sorular falan değişik kayar. Sorularda kayma olur. Ama yani yine kendi içinde bir fikir, e, yani, yani şimdi hepimiz. kabalık yapmayan adam deyince e, doğru olur da. Ha ülkemizi kötü yere koymuşlar falan diyebiliriz belki ama. küfre edemeyiz günlük hayatımızda karşımıza çıkan öküzleri bir düşündüğümüzde. 11 a, Az bile. Az <gülüyor> bile yapmışlar falan diye. Yani kadınıyla erkeğiyle hakikaten ayrı bir şeyimiz var yani. Biz çok kabayız yani. gerçekten çok kabayız ya. Bir asansör. Asansörde yapmış olabilirler testi. Dolu asansör asansörün kapısı açıldığında ilk demek ki Fransız hemen zorlamaya çalışıyor. İçeriden hiçbir insan çıkmadan girebilir miyim diye zorlamaya Benim başlayan ve, Fransız. Evet o birinci sırada işte. Onlar giremezken ben belki girebilirim diye arkadan zorlayan Türk 11. oluyor galiba. As, asansörde olabilir, Ankara'da olabilir olabilir. Ankara'yı çarpma. Türk. Bek pek çok kişiyi de... getirdiler Ankara ile yaptılar ne istiyor. kadar doluymuşsunuz siz ne kadar do... ben sen öyle fark etmiyor musun bazen mesela teşekkür çok... ediyorum ben teşekkür ettiğim kişi çok hayır yani böyle hayretle bakıyor bana nasıl teşekkür ne edin? oldu ki şimdi yani ne neden teşekkür geçen Ege senle seninle beraber değil mi şeyden otoparkçıya teşekkür ettik Kuka'yı kaldıran kişiye teşekkür ettik ya Aha. Adam bizi ne kadar mutlu oldu El salladı ya giderken şey. Giderken durum yaşandı Az daha üzere. öpecekti o zaman yani Gibi böyle bir şey var yani ben, Siz, o, siz nasıl... niye yine flörtleşmeye başladınız Dün yaşadığım odak Olar... <gülüyor> Yok bu, bu ben, tamamen başka bir olay falan. Sağımdan yaklaşan bir adama yol verdim Adam ben yol verdi <gülüyor> şey yeri şaşırdım <gülüyor> O kadar komikti ki Böyle bir yere gidiyoruz ben durdum adam böyle bir bana baktı buyurun diye ben bir de özellikle işaret de ettim yani. Arabam, Arabayla arabanın yani, değil mi? Arabam durdu. Yoksa sağdan gelen kişileri yürürken de veriyor. İstemsiz yiyorum. durmadı siz buyurun geçin diye ben durdum dercesine bir işaret verdim Öyle. adam bir sevindi geçti meğer benim Geçmiş gideceğim gitmiş. yere sağa dönüp gidecekmiş ama yol verilince gitti ilerden böyle bir şey ters yöne girdi falan tekrar böyle gideceği yola geçti ama yol ben... aldı diye şaşırır yani. diye şaşırır abi şaşırır o tip hareketlerde şeye de dikkat et. Ee, Ege şimdi sen iyi niyetle verirsin ama şeyde kavşakta yol verirsin ama önce kavşağa gelmeden önce arkadakine bir yüzüne bakarak ne tip tepki vereceğini bir sezerek o hareketleri yap. Ha. Önündeki Yoksa, arabanın yol vermesi durumunda Tabii evet yani sen denk geldik mi? Aynen yani? öyle. Sen sağdakine yol verip kibar olursan kibara gel. <gülüyor> kibara gel. Kibara gel. <gülüyor> Arkadaki bu sefer senin kibarlık anlayışını birden yok edebilir yani. Arkamdakine kibarlık yapmak konusunda çalışıyorum şu an. O anda. zaman herkes bugün bir kibarlık yapsın. Bir kibarlık yapsın. Bakın, Arkadakine ne yapacak? En güzel Arkadakine kibarlık ne? Trafikte giderken dörtlü yakmak mesela. Bir dört. hoş disk olsun ona. Da. Nasıl dörtlü dörtlüyü anlatamam ki. Hayır yani yaktın adam da hani böyle bir... Neşvelendi. Disko gibi. Sırf kibarlık olsun diye. Arada da frene basıp kırmızı vereceksin. Sarı kırmızı. Ona, ona sinirlenen adam olur ya. Beğenmiyorsa başka bir şey yapacaksın <gülüyor> <İşte> o zaman. İşte <gülüyor> ne yapacaksın? Yapamazsın ön arkandaki adama kibarlık. O zaman arabayı sağ çekeceksin. Güzel bir dans şobunu yapacaksın. İsterse izler, istemezse gider. Yanından geçer gider tabii. Dans şobu. <gülüyor> Dans, şov ve Danimarkalı hep şiraya ayırdım bu sıranın sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu olmamalıydı. Hayır, hayır. Oğlum, hayır, bu değil, bu değil, bu değil, bu <gülüyor> değil. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Macera dolu bir perşembe sabahı, iyi kalp insanlar hepinizde günaydın, bir kez daha modern sabahlar radyonuzda. Gündemle güleşiyoruz buyursunlar efendim, neler oluyor, neler bitiyor anlatın bize. Anlatalım canım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yakından biber gazı kullanımının sağlığa zararlı olabileceğine yönelik kararına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden... <gülüyor> cevap şey mı geldi dur, cevap geldi. Dur tahmin ederim alakası yok, uzaktan... <gülüyor> Ya biz zaten uzaktan şey yapıyoruz. Yok canım bir görüntü süreyaplar. Görüntüsü ya. yani yakını adamı e, tutmuşlar iki kolundan bir adamın birisi uzanmış gözüne sıkıyor. He. O onunla ilgili olarak. O zaman o değil. Hı hı. Ee, mıymış o? Münferit bir olay değil. Çok güzel ya. Yani o görülen olay münferit olay değil. Değil, mi? değil. Bir limonla tedaviyi düşünmemiz lazım. Tester <gülüyor> mı? <gülüyor> <gülüyor> tester güzel gidiyorsun. Arkadaş tester. gönüllüydü. <gülüyor> Oktay bravo çok iyiydi. Değil ama. ama bunlar hiçbiri değil. Cevap şu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Fotomantaj. açıklaması. Hayır, hayır. <gülüyor> Orantılı güç mü? Hayır. Değil biz ararını görmedik. Yıllardır kullanıyoruz. Hiç priz görmedik. E, çok yaklaşmışım ben <gülüyor> ya. Bu gazları kullanan personelimizde de bir onlarda da bir şey olmaz olmuyor. Normalde onlarda da bir şey olmaması Olması lazım. lazım olmaz demişler. <gülüyor> ee, yani biz bunları falan bayağı bir denedik yani, o şey olmuyor yani o şekil bu şekil. Zaten bir noktadan sonra alış insan herhalde. Tabii. Eli ayağı titriyormuş Tabii. yani bir bergesi olmayınca. Tabii alışınca kadar gidip böyle emniyet şeyinin önünde Niye bir biber gazı deniyor ona bu arada biliyor musunuz? bilmiyorsanız yani yakıyor ya o yüzden. Ya, sadece yaktığı için yoksa? İşte yakıyor. Yapı, Mesela yapı ya Arap gazı denir. <gülüyor> Mesela içine, Arap sabunu <gülüyor> kullanılıyor olsa değil mi? Arap gazı olurdu. Yani etken madde neyse. <gülüyor> neyse ona göre anladım. O şekil yapılıyor. Bununla ilgili detayları daha da önümüzdeki <gülüyor> gündemde alırız. Gündemde alırız derken. Ne detayı? Gündem. Tatmin olmadı mı verilen cevapta? Oldum canım ama. E, detayı bekliyorsun? Artık. İdeolojik? İdeolojik. E, Hayır şöyle olması lazım. Hani bunların e, görsel tatbikatlar yapılıyor ya. Böyle hani şey olsun. İşte, bakın bakın bakın bakın şimdi şey yapıyoruz. Bakın sıkıyoruz. Hani bunu e, çok e, televizyonlarda görürüz gibi geliyor önümüzdeki günlerde. Anladım. Ama bir zararı yokmuş sonuç olarak. E, içiniz rahat olsun. Yani, İçimiz rahat olsun. İçimiz rahat mu yani O zaman açıcam. isteyenleri de ulaşabil, ulaşabilsin ya. Bir bergazına mesela ulaşmak isteyenler. Hayrat Olur. gibi bir şey mi? Evet yani mesela şey, Hayrat. Orada spreyleri var ya. O da değil gözünü? O pahalı ya. O da ucuza bir Çok şey değil. Aynı ki. gazı döndürecek. Bak. Ha, nasıl havuzda şey oluyor? Aynı devir döndereyim? daim. Aynı gazı kokladık biz diyorsun yani. Hoppa panomuz açılıyor Sarı şekerden çıkıyor 5 puan Ankara'da 500 gram radyoaktif Madde geçirildi. geçirir düzün <gülüyor> <Sezium> mu? <gülüyor> Tebrik ediyorum hayır <gülüyor> Yeni mahallede yabancı plakalı bir araçla Yapılan aramada ee, iki cam tüp içerisinde yaklaşık 500 gram Yani kaba bir hesapla Yarım kilo Ki bunun ee, kilosu baya pahalı diye biliyorum ben Kiloyla satılıyor Ya ben bildiğim küçük küçük paketlerde satılmıyor mu sezyum ya? Kiloyla yani nasıl alı? Toptancıdan, mı? Toptan, toptancıdan alınmış herhalde ya bu. Ben o Peler kendi satılan küçük küçük paketlerin de bir şey nerede satıldığını bilmiyorum. Ben nerede satılıyor? İşte şeylerde var market, büyük marketlerde Aktarlarda var. Ektarlarda marketlerde. Valla radyoaktif madde, sezyum diye ayrıntı veremez şey cam tüp dedin. Kavanoz olabilir mi o kadar? Kavanoz, salça evet. kavanozunda sezyum radyoaktif madde vallahi radyoaktif madde oladı böyle hoyrat şeyi görmemiştir ya. Yani nerelerde adamlar böyle şeylerle tutuyorlar Falanlarla filanlarla koca, koca, tulumlar, da... Ne olacak bir Sen oralardan ya. çık gel salça kavanozuna gir. Be Bezle şey yapılmış sezyum gereken değeri vermez. Bir de peçete salmışlar. Benim gördüğümde de bir de bir peçete vardı. O da akmasın diye. Akarı var kokarı var çünkü. <gülüyor> madde de değil. Yalnız, akarı kokarı olan madde değil mi? Doğru. Burada sezyum bu bahsettiğimiz. Burada yazmıyor sezyum ama bildiğim kadarıyla böyle 25-30 derece arasında bir şey. Yani hafif bir sıcak ortama girdiği zaman o eriyor. Onun için herhalde kavanoz tabi. Mesela ben bazı Senin şeyleri tutuluyor. gördüm. Ee, bazı maddeler mesela beyaz torbada taşınır. Mesela bu da öyle taşınabilir ama... Kavanoz olmasının sebebi var yani Fahir onu hmm, Anladım musun? tamam. Senin tamam. hoşuna gitmedi ama kavanoz, Yok canım, kavanoz en sağlıklı e, şey cam kavanoz cam, biliyor kavanoz. musun? Cam değil mi çocuklar sonuçta? Radya aktif edilip şey mesela turşu kırıyorlar plastikte şey. camdaki turşu. Zaten turşu kavanozuymuş daha önce taşıdıkları şey. <Gülüyor> Suyu da cam şişede zaten <Gülüyor> tercih ediyoruz. Ve de e, şöyle bir gerçek var dün bu haber Twitter'a düşmüştü. Bizim Gaga Manjero'nun Barmen'e sevgili Ramazan'da Koktey abi onunla bir kokteyl yapabilirsin <gülüyor> Sezyumlu kokteyl yapmayı Teklif etti bize ee, Kapattık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şema doğruyu <gülüyor> bu, teklif, bu tekliften sonra <gülüyor> Kapatıp çıktık ee, Sadece sezyum değil bir 18 tane de sikke bulunmuş <gülüyor> Sezümle beraber sikke mi? Sezüm, sikke ve Rus atsız tabanca. Ama diğer ama şey. çıl, çılgın milyoncu bu ya. Valla çılgın milyoncu. Ne, ne kadar kaçak ama. şey varsa ne kadar yasa dışı şey varsa. Biraz da uyuşturucu oysalar da tam olacak. Neden ya. buldunuz bunu lan siz demişler. Bundan sonra Abi sikkeler zaten. Biz bunu Rusya'dan temin ettik demiş. <gülüyor> Ulan Rusya'da sikke ne arar diye sormamışlar mı? Hadi sikkeyi buldun. Sikkeyi buldun da Sezciği nereden buldun? Susuz tabancayı nereden buldun? Hayır, o şey vardır belki kampanyası vardır. 11 tane sikke alana 1 kavanoz Sezciğim bedava. <gülüyor> olabilir doğru. Bence Sezciği kampanyası vardır. 1 kavanoz Sezciği 6,5 sikke <gülüyor> 9. bedava. 9. <gülüyor> 9 sikke bedava. İyi. Gide <gülüyor> oyla. 9. <gülüyor> 18. Çünkü sikke var. Ya da şöyle olabilir, olabilir. 6 da olabilir. 6 tane daha önce de arabada olmuş olabilir. <gülüyor> sikke. Onlar da herhalde işte Ay, eskiden neyse. benzincilerden alıyorlardı. Deposunu full yapana bir sikke bedava. Amerika'da Illinois Üniversitesi psikologları da bir araştırma yaptı. Onu da hızlıca verelim. Sez ilgili da. mi? Değil. Bu, bu, bu, bu. Sikkelerle ilgili mi? Neyle ilgili? Sikkelerle mi? Sikkele ilgili değil. Allah Allah. Ne güzel şimdi sikke haberleri vermiyor muyduk biz? 40 genç erkeğin <gülüyor> Yeterli Far kaç kere dedin? Meteoroloji radyosu olduğuna inanıyorsunuz da arkeoloji radyosu ne olmasın yani. Evet ya. Sabahtan akşama kadar sikkelerden bahsedin. Ankara Gölbaşı mevkiinde 5 adet kayıp sikke bulunmuştur. Evet. Kayıp sikke mi? Kayıp sikke aranıyor. Ne bileyim yani. Sikkelerimiz diye bir, be bir belgesel kuşağı olsa. Bu sikkeler, sikkeler. aklıma geldi. Altın sikkeler. sikkeler aklıma geldi. Fail e, bugün mü? Ya bugün değil kaç kere... dakika hayır Esso gelin hikayeler. Evet. bugün biz de... söylemesek hiç şey yapmıyorsun bugün ya ha Bugün müydü? Ya bugün değil Eso işte. gelin hikayeler. Abi çok tatlı ya. Çok. Programın tanıtımı de, çok tatlı bugün ya. Bugün değil, bugün değil hafta ya. Haftaya ertelendi. Haftaya mı ertelendi? Evet. Tabii çok acayip istek gelmiş. Ee, köşeler biraz daha genişletiliyor. Şimdi e, Ezogel'in e, hikayelerin... Köşeler diyorsa, genişletiliyor. Şöyle sivriydi köşeleri, oraları <gülüyor> biraz... <gülüyor> Ee, yani o, o, döndermemiz mı? gerekiyor, o yüzden e, çünkü hakikaten e, tokçunda da böyle şey yaratan infial yaratan bir köşe olacak. Çok merak, vallahi çok merak ediyorum ha. Valla ben de çok merak ediyorum, e, tepkileri şu anda alır gibiyim. Çok, yani durup dururken bazen aklıma geliyor, huzursuzlanıyorum Faiz. E, o da senin aklında olsun. Amerikanın Illinois Üniversitesi'ndeki psikologlar 40 genç erkeğin katılımıyla bir araştırma yapmışlar. Bana 40 erkek, ama 40 genç erkek, erkek getir ne Illinois rektörünün açıklamasına bak ya. Ne bileyim abi böyle 40... Illinois. gibi delikanlılar bunu bana. Böyle, böyle hani babayı mi beyazlı demiş. Bir de öyle sadece erkek olmasına da bu araştırmayı şöyle bakıyorum konusuna gerek de yok yani. Ne konu ne? Hocam konu Konu Kon, Konulu mu? <gülüyor> araştırma konulu mu? <gülüyor> <gülüyor> İki gruba ayırmışlar erkekleri Konumuz şey Alkolün zekaya etkisi var mı yok mu hmm. Arttırması anlamında mı A, Etkisi işte arttırması olabilir Menfi ya da olabilir. müspet diyorsunuz yani İki gruba ayrılmış erkekler Birilerine habile, paso içirmişler Habile erkek dememden rahatsız olacaksanız ee, Adam şey, falan de hakikaten erkek de lütfen. Erkek deyince ben de bir rahatsız oldum <gülüyor> İki gruba ayrılmış Hı -hı. katılımcılar. Her iki gruba da zeka testi uygulanmış ilk başta. Önce hiç tamam. içirmeden, gram alkol vermeden basmışlar şeyi. Zaten zeka testinden düşük puan alanlar alkole vermişken ben gerizinde mal zeka gerizekalıydım falan diye. Verir mi ya zeka testinden kötü? Abi bir büyük viski içmişler iki kişi. Tabii canım. Ve ne kadar hesap ödemişler? 70 dolar. Ee, Bak ne geldi söyleyeyim. Bir büyük viski. <gülüyor> bir söylesin onu. <gülüyor> evet. Çerez. Bir büyük viski. Çerez t -bon, e, işte bu eşkili kremalı burritos geldi. İki t -bon tane, bir tane mi t -bon? Bir tane ortaya söyledik on tadımlık yani oradan şey <gülüyor> yaptık. <serifler>, yedikleri <gülüyor> Burritos. Ondan sonra şey e, pancake üstüne. Bir de başka Amerikan kültüründe olan ne var? Apple pie. Haşla. Apple pie. Apple pie. Apple e, apple pie. Sınırsız haşlanmış mısır. Haşlanmış. <gülüyor> sınırsız masır. hot dog. Tatlı patates. <gülüyor> ondan sonra yaban mercini şurubu. Aç aç şuru Aç bu. Bunlar 70 dolar. Abi çok Hiçbir iyi gelmiş hesap çok, ya. Çok uygun. Çok uygun, çok uygun. Kişi başına mı 70 er dolar yoksa? 70 ya. Abi çok iyi gelmiş hesap ya. Ve ben sana söyleyeyim onu burada yapmaya kalksan hikayenin sonu biraz kısa. Bu o yüzden <gülüyor> uzatmaya çalışıyoruz seyirciler. Çok do... iyi gelmiş abi ya. Değil mi? Değil mi? Peki <gülüyor> <gülüyor> derseniz copy ile <paste> de uzatıyoruz. <gülüyor> yayıncılık anlayışı. Şimdi e, zeka uygulanmış. Cevaplama ne sırası... mi içirmişler? Iki gr kontrol gruba ayırmışlar mı? İşte iki dur daha zekat testi iki niye gruba yapalım, ayrılıyor. Tamam. Ondan sonra iki gruba da zekat testi uygulanıyor. Sonra... Bir kısmı tam anlamıyla ha, geri zekalı çıkmış mı? Yok bir dakika uygulanırken bunu niye sonradan söylüyorsunuz? Şimdi Bakayım şöyle mesela. olmuş. Cevaplama sırasında deneklerin yarısına bira içirilmiş. Diğer yarısına ise <gülüyor> <gülüyor> okta tamam sakin sakin <gülüyor> sen, sen, sen, koktun. <gülüyor> Allah, Alkolsüz Alkolsüz bir şeyler vermişler tamam mı? <gülüyor> Yarısına alkol verilmedi yazıyor <gülüyor> Şimdi, O testin sonuçlarında şey oluyor ya Size ne geldi bira size kola geldi bize gruba niye verdiler falan diye oradan da sıkıntı çıkar adam çözeceği soruyu da çözemez <gülüyor> yarım litrelik <gülüyor> yarım litrelik iki bira içenler <gülüyor> alkol verilmeyenlere oranla kendilerine yöneltilen problemleri çözmede daha başarılı olmuş. Ha alkolün diyorsun azı karar çoğu zarar mı diyorsun? Evet. Yani e, bu... her gün iki, iki tane eşkililer diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> makul makul oran diye bir şey çıkmış. Ya böyle böyle bu nasıl makul oran? Nasıl tespit edecek bilmiyorum ama makul oranda alkol biraz alkol zihne küşayış mı getirmiş? Evet biraz böyle bir e, Işleri, Herhalde iş getirmiştir. Küşa işlerinizi lütfen becaişe döndürmeyiniz. Kuşayışınize sahip çıkınız. Makul oranda alkol alan bir e, soru için harcadığı süre 12 saniyeyken iken... ...içmeyenler 15,5-16 saniyeye kadar uzamış <gülüyor> <gülüyor> süresi. Basketbolda mı? <gülüyor> bir soruya verdikleri cevap. Ee, Ama bir sorunun bile önemi var demiş orada başındaki. Evet, çocuklar <gülüyor> bir... Bil. kişinin önüne geçirmiş... <gülüyor> <gülüyor> Aman Böyle aa. bir şey ama dikkat edin demişler. Sonuç olarak demiş. ağzımızla içtiğimiz atma... sürece şey demiş. Problem yok demiş. Böyle bir şey var. Bu tabii Illinois Üniversitesi'ne sormak lazım. Bu yani biraz daha ayrıntı merakı. Biz de bilmiyoruz. Biz çok de biliyor olan çünkü bir şey Illinois. Şey bunu Illinois Üniversitesi'ne sormak lazım çünkü çok biliyorlar onlar kendileri araştırma yapmayı. Evet artık rakıları, biraları, sofrayı araştırma diye dizmeyi de gördüğümüze göre daha bakalım önümüzde neler var bizi bekleyen diyoruz. Reklamlarla coşuyor, reklamlarla ağlıyoruz. Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. Tüm dünyada. Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı Soka veriliyor. Radyo İst Soka 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Athena konseriyle açılıyor. Öpücük öpücük dedim sana. Varsam yak, boş, boş 3000 kişilik konser alanı Ve Radyo Şehir Stüdyosu'na sahip sokakta ilk açık hava konserine biletler Cuma günü itibariyle envai bilette Ayrıntılı bilgi için 210-30-30 Sokakta da hayatın sesini aç Güm ay ay ay Dım dım dım dım ay ay ay Dım dım dım dım Gün ay ay ay ay dın dın dın dın. Gün, ay ay ay dın dın, dın dın dın. Şartoş diyoruz. Yayıncılık şartoş sevgili dinleyiciler. Biz de mikrofon başındayız. Buyursunlar efendim. Hmm. Oktay Demirci'nin flash haberinden önce ceviza bir yerleriyle birlikte olalım mı? Yoksa... Tabii ki buyurun buyurun. Hmm. Oradaki Atatürk Kültür Merkezi'nde dün ceviz paneli düzenlendi. Ordu Üniversitesi zirad... <gülüyor> Teşekkürler Ege'cim. Ee, Ordu Üniversitesi Ziraat Odası ve Valiliğin ortaklaşa düzenlediği bu panelde konuşan ziraat uzmanı... Ordu Fındık Cenneti değil miydi ya? Ordu Fındık Cenneti'ydi fındık de... Fındık Cenneti. Hatta Orgi diye böyle bir ortak pazar şeyler kuruluyodular Erzincan da sonra değişti galiba. Ve her gün en az 30 gram ceviz tüketilmeli. Çünkü cevizde omega 3 yağ vardır. Vücut omega 3'ü üretemez, dışarıdan alır. Ceviz yiyen kişi eşiyle kavga etmez, evinde huzur olur, uykusu kaçmaz. Çocukları yaramaz olmaz. Bu bilimseldir. Amerikalıların klinik çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştır dedi. Aslında yani şey alıyorsan kabuklu alıyorsan cevize. <gülüyor> hakikaten sinirini de atıyorsun ya o kabuğu. Çatır çutuklarak tabii. Yani Çocuğun yani, yaramaz şey olmaz al. diyorsun kabuklu alırsan cevizi. <gülüyor> ya, iki tane cevizi yesin kafasına bir daha bakalım o çocuk şey Hayır canım yok, iki tane bak. cevizi ver açmaya çalışsın. <gülüyor> Aa <gülüyor> sen kenarda <alın>. şundan <gülüyor> uğraştın. <gülüyor> Vallahi çocuk yaramaz olmaz. Çocuk bütün hırsını hıncını cevizden çıkaracak arkadaş. Cevizin böyle güzel özellikleri var. Evinde huzur olur. Herhalde herkes cevizle uğraşırken birbiriyle uğraşmaya vakit ayıramaz diye düşünüyor. Hele bir de o cevizin... Kabuğunun ötesinde zarını temizleme Ayıklama böyle şey tazeden yaparsan, of of of beyaz yiyeceğim diye bir derdin olsa i̇şte Haftada baz, bir tane yersin belki ama tam yersin Bazıları yanlış anlamışlar onu düzeltelim Hani şeydi evinde huzur olur eşiyle kavga etmez Hani ceviz yersiniz diye Ceviz, ceviz yedik tamam. ya, ya Hiç alakası yok onunla alakası yok onu kafanızda seyredin. Ben onu şekilde... anlamadım zaten. Diye. Yani <gülüyor> kafanı iki yana sallayarak ceviz, hani ceviz yiyecek de oradan vücuda bir artık şey etkisi, afrodizyak etkisiyle, cevizin afrodizyak etkisiyle eşiyle kavga sanki herkes Her bu nedenle şey kavga ediyormuş gibi. Yani böyle bir sıkıntı varmış. Hayır, alakası Hayır, yok. Hayır, canım başka konuyla ilgili kavga eder de o o ceviz. dediğinle konu kapanır. Dö <gülüyor> dövüşmez diyorsun. Dövüşmez. Dövüş dövüş, dövüş. olmaz. <gülüyor> Öyle demiş işte hakikaten. Bu omega 3'ün hakikaten bunun klinik Onları deyince en son klinik deyince ben vallahi hakikaten kafamı bastı muyuz yani, ya, bazen ya. Ne? Klinik, klinik Amerika'nın Illinois bilmem nesinden evet. işte üniversite falan klinik demiyoruz da biz de o tip haberler veriyoruz ya. Acaba hep bir yayında şey... dinleyen gidiyor panelde anlatıyor. Anlatıyor, anlatıyor mu? Bu. O durumu da Abi... düşünüyoruz biz. Abi orada biz eksik dediğimiz işte ben o haberlerde bir eksiklik hissediyordum yani. Klinik. klinik, klinik bir laf mi? eksik ve klinik şu anda yerine oturdu. Taşlar yerine oturdu. Binayı inşa edebilirsiniz. Şu klinik deneylerle ispatlanmış diye bir cümleyi kullanacağız. Arada. Yani, Şimdi artık fındık dönemi bitti mi? Fındık, fındık, fındık... dönemi bitti. Fındık dönemi bitti. Fındık üzerine şey yapılıyordu. Şimdi Aa, fındık bitti cevize mi giriyorsunuz? Şu anda çupra. Bak bak. Tamam o çupraya geleceğiz. <gülüyor> Eşkili çupra diye güzel bir <gülüyor> ye aile. yemek yapacağız. Çupralı nette. Evet bu isimler efendim. 5,5 <gülüyor> milyon yarasa e, maalesef valla 2006'dan bu yana Amerika ve Kanada'da 5,5 milyondan fazla yarasa... Sizlere ee, ömür mü? Vampir yarısı belgesini seyrettim. Hayatımda daha çirkin bir hayvan görmedim. Ya onun Çünkü kutu... bunlar uçmaktan ziyade yürüyorlar. O kanatları var ya bunların. Kanatlarının böyle sanki şey... Dirsek ayak gibi. ve dirsekleriyle yürüyormuş gibi zıplaya zıplıyor böyle şey gibi, fare gibi bir şey <gülüyor> diye inekleri ısırıyor. Ya, lütfen tipsiz tipsiz diye şey yapmayın hayvana. Onların da öyle bir güzellik anlayışı var. Onlar da, biz de onları çok tipsiz geliyor yani olabilir. Böyle böyle Hayır, sidir. benim de yarası arkadaşlarım var. <gülüyor> Yanlış Anlaşılmasın <gülüyor> Hayır, bir de yani o de ineği şey... ısıran vardır, ısırmayan vardır ya. Isırmayın arkadaşlar diyen, yani ben bir takım vampir yarasalar olduğunda biliyorum yani. yani daha... Zamanında bir kere yarası öldürmüştüm, hala... Öldürmüş müydü yani. yoksa e, Yani sana mı öyle geldi Çünkü yara öldürmek o kadar da kolay bir şey değil. Valla öyle bir ölmüştü ki yazık hayvanıncağız Hayvan eve değil. girmişti böyle Ondan sonra çıkarmaya çalışıyordum Banyoda lupa girdi bu <gülüyor> Lupa girince zaten Lupa yapacak bir şey ben yok. Ben de daha, havluyla çarpı. tam böyle Islak geldi geldi. Yani. Bir dakika havlu ıslak mıydı? Yok kuru havlu. Böyle gel, gel, şey yer belli, şeyi belli. Rotası belli. Rotası belli, yörüngesi belli. Senin de bir, timingin çok iyi. O dönemde evde mamçiko yok. <gülüyor> Ege, bütün hayvan haşeratlara havluyla mücadele etmeye çalışıyor. Bir vurdum hayvan. Bir vurmuş. Üç parmak boyunda böyle bir şey top haline geldi. Kanatlar da kapandı ene ene ene falan diye kanatları aç kapa onu aç kapa ve ona kalp masajı gibi gelir o aç kapa aç kapa çok üzülmüştüm ama yani ya. hayvanın küçüklüğünü görünce nasıl şey yapacak bu dördüncü Çünkü anlatışın de... yayında bunu yani gerçekten bu seni üzmüş ya. Yani normal kuş olsa nasıl? o kadar değil memeli hayvan abi memeli. memeli hayvan olunca bizden yani böyle bir şey var o da bizden Bak. diyor Bak. gerçi memeli olmayan hayvanlardan da arkadaşlarımız var ama <gülüyor> <gülüyor> yani onlarla da görüşüyoruz falan Bayağı normal konuşuruz yalnız yani. Yalnız Einstein'ın mıydı neydi birisinin lafı vardı o yarasalar olunca dünyanın sonu mu öyle Arı. bir şey? Yarasada da öyle bir şey var ya. Niye? Onda da vardı. Yani... Benim de yalnız Yarası... arkadaşım. Bir de lafı ne ya? Ben Arı... <gülüyor> yani konuyu biliyorum da lafını söylesene bir. <gülüyor> O yarasalar şey olursa dedi yani onun dünyanın kesin yani sonu gelir gibi düşünüyorum. Bence kesin gelir gibi bir lafı var Einstein'ın ne bileyim. Valla işte yarasalar e, maalesef. 5500 yarasa ne olmuş? 5.500.000 ya. Olur mu ya 5 ,5 milyon? Lütfen rakamlarda Nasıl? tahrifat yapmayın. Ölmüş ne olacak? Nasıl ölmüş? Yeni bir hasta. Bir tanesini yarasa sen hastadır. geri düşün 5.499.000. Bir tanesi zaten bana ya. Sen, <gülüyor> <bana yarsın. gülüyor> sen kaç yılını öldürmüştün? Ben bir tane ya. Kaç yılında? Soruları da kaç yılında? O 98 yazıydı. 2006, 2006. 2005. O zaman buna girmezsin. Girmez bu çünkü bu sayım 2006 yılında. Bakayım. 2005 yılında 12 tane yaras ölüyor. Birini bana yazsın. <gülüyor> 2006'dan itibaren beyaz burun isimli bir hastalık şu anda. Şey. Verik hmm, mi? Evet. Önce Amerikalı yarasalar. Yani sümükleri akıyor akıyor kuruyor mu? Çünkü hayvan küçük olduğu için yeterli şey üretmek Önce için. zayıflıyorlar. Önce zayıflıyorlar. Amerikalı yarasa diye bir şey var mı ya? Var. Benim Amerikalı yarasa arkadaşlarım da var. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Fahir. <Hayır. gülüyor> Olsun. Amerikalı yarasalar mantar yüzünden zayıflıyor. Mant ee, ondan sonra... Ne mantarı ne mantarı? Beyaz burun işte. Beyaz burun mantarı. Cilt hastalığına yakalanan yarasa. Ondan sonra gündüzleri uçmak yerine uçuyorlar. Yani. Gündüzleri. gündüzleri uçmak yerine yatışa git. E, uçsun gündüz, gündüz uçsun. Yarasalar ya, ya. abi gündüz ya. uçuyor gece uçuyor zayıflıyor. Gece yürüyor, gündüz uçuyorum demiş. Gece <gülüyor> demiş. Afriyatçı yarasada Geceleri çalışması gerekirken. Ben da vallahi ya garip tavırlar sergileyip ondan sonra da yarasanın gündüz oluyor. uçmasında bir sıkıntı yok ki. Gece avantajlı durumda da gündüz öyle bir dezavantajı vampir gibi böyle güneşe çık <gülüyor> olmuyor. Acaba senin ne oldu yarasada? Dünyadaki ilk beyaz burun hastalığına yakalanan yarısı olabilir mi? Be, gündüz de, o, ne olmuştu senin o anlattığın olay? Hayır. Lupa girme hadisesi? Yok gece olmuştu. Geceleri. O zaman o değil. Pardon o saatte sen ne yapıyordun o saatte? Ben de hafriyat yapıyordum <gülüyor> geceleri <gülüyor> çalıştığım için. <gülüyor> Tam hafriyata başlayacağım. Yani şey mi olmuş da uykun kaçtı akşam kalktın kendime bir eşkililatı yapayım mı? Yapmayın ya. <gülüyor> ya ben de bazen öyle uykum kaçıyor akşam kalkıyorum diyorum ki kendime bir eşkili latte yapayım. yapayım. Düşenim sonra ya yapıyorum. Ya baba keyfinizi yerine getirecek bir haber vereyim mi? Ya yani. esla haberi ver haber'e gel. 20 Nisan e, siziye için... Cuma sevgi dinleyiciler haberiniz olsun. Aman duyduk, duymadık falan da filandı yok böyle şeyler. Bir hafta kaldı şunun şurasında. Biletler eee nerede, nerede satılıyor biletler? Biletix'ten e, bulunabilir. Hangi biletler ama Emrah Alıcı ve Ankara Müzisyenleri 50 yılın rock konseri 7. kereye buluyor bu, bu Emrah Alıcı Ankara Müzisyenleri ve 3 tane Zibidi diye afişlerini hazırlamışlar. Biz hangisine e dahiliz ya bu gruptan? Emrah Alıcı ve daha Ankara daha Müzisyenleri dağil. ya konsernin hmm, adı. Da. kısmına dahiliz tahmin ediyorum. 13. Ottu Sanat Festivali kapsamında 20 halinde haftaya Cuma e, biletler satışta bir Kongre Merkezi'nde saat 20'de 7. kez Ankaralılarla buluşacak. Konserin tüm geliri OTTÜ Burs Fonu'na aktarılıyor. Şey burada sunucular falan para alıyorlar mı? Bakayım. Hayır. Almıyorlar çünkü Hı. neden? Çünkü hey. neden? Ottu Bursfon'u yaradığına zaten. Ha, çok fay. güzel söyledin. Sadece sunucular mı? Hayır. E, müzisyen... Ankara müzisyenleri ve e, konserde emeği geçen tüm emekçiler de para almayacak. Zaten Ankara. o fix. Aynen o öyle. Fix. Ee, Ankara müzisyenlerinden bildiklerinizi sayın <gülüyor> bakalım. Listeden geliyorum. Ee, Bağcıoğlu ba ba kardeşler. Bağcıoğlu Brothers. Gürbüz tamam. Barlaz. Tamam. Ondan sonracığıma. Alp. Alp. Çok isim var ya. Alp. Hayır. Soyadıyla söylersen. Alp diye bir arkadaşımız var. Alper olur mu? Alper Türek. Alper Türek. O da ya olur. Öyle o da olur. Tamam. Tabii. Sen say biz hı hı diyelim. Bence daha güzel gider. <gülüyor> tamam. Seda Bağcan. <gülüyor> <Aha>. Kemal Ayvalık. <gülüyor> Ferhat Göçer. Hmm. Vallahi bravo dinliyorsunuz ya. Onur... Ferhat Göçer yok yalnız bu arada. <gülüyor> Onur Aymergen. Fettan Can. Fettah Can. Fettah Can. Hayır yok. Miraç Atıcı. Ali Aktan. Kemal Çiftçi. Özgür Abbak. Olcay Demirci. Gerçek Dorman. Hı -hı. Alp Dündar. Hı -hı. Bak Alp var mıymış yok muymuş? Varmış var, var. Varmış valla Bravo Fahir. Sayınca çıktı ya. Ya sayınca çıktı. Dikkat edeceksin bunlara. Uğur Ersoy, Artun Ertürk. Artun tabii. Muzaffer Hı -hı. Egelioğlu. Hı -hı. Hı -hı. Tayfun Kara. Hı -hı. Fatih Korkmaz. Tamam. Burada. Var mı sizce Fatih Korkmaz? Bence yok. Otomatik aldınız gibi geliyor çünkü. Ne dersem evet diyorsunuz. Ya biz dinliyoruz oktay. Benim, hayır demek ne haddi ben? Hayır, var. var. Hiç dinlemiyorsun beni. Var Fatih Korkmaz. Murat Köselioğlu. Şaşırpacalı söyledin de o yüzden. Hadi Cem... Murat kim dediniz? Murat Köselioğlu. Tamam. tamam. Var değil mi? Var. Olmaz Var, mi? Var. Zaten bir tane. Cem Malak. Hı -hı. Fethi Okutan. Tamam. Hı -hı. Fethi Okutan. Hı -hı. Fethi, Fethi Abi. Fethi Abi dedi mi? Fethi, Fethi, Fethi abi. Abi'yi tanıyoruz. Evet. Gökhan Över. Evet. Bicen Rahimi. Tamam. Levent Solakoğlu. Tamam. Okey. Necdi Şimşek. Necdi. Yes, aa Sınarası. Necdi Abi. İnşallah. Erdem Tekinay. Yes sir Cem Tuncer Alright Alper Türek Absent Söylendi diyebilirsiniz <gülüyor> Söylendi. Tolga Ünal'dı Yes sir. Özgür Dur. Yıldırım Tamam Serdar Yimsel Here Ve Soyadı sırasına göre Evet soyadı sırasına var. göre Bir kişi soyadı sırası dışında kim? Emrah Hanım ve... de... Doğru Bütün müzisyenler bunlardır Bunlardan herhangi birini bilet alıp geldiğiniz zaman göremezseniz Göremez Doğrudan bize gelin Evet Doğrudan yani, bize gelin. Biz e, açıklamasını yapacağız. Tekrar söyleyelim. Bilet X'den e, edinilebiliyor biletler. Alınabiliyor. Satın alınabiliyor yani. Bütçenizi iyi ayarlayın sevgili dinleyiciler. Çünkü önümüzdeki cuma e, Ankara Müzisyenleri konser var. Ondan sonraki cumartesi de benim şahsi şovum var. Ona göre. Ama müzisyene gittik de şova biletler Modern sabahlar. Modern sabahlar. Altı sene iktisat okuduktan sonra iyi ki bankacılık yapmamışım hakikaten. Şu radyoda iki fona hakim olamayan adam fon müziğine banka fonlarıyla kim Ege Bey ne yaptınız fonları? Orada <gülüyor> bir de kızarlar herhalde değil mi? Bankalarda, Bankalarda bağırıyorlardır büyük ihtimalle. Burada laf sokuyorlar. İşin i̇şte yanlışım <gülüyor> Ben laf sokulmasından korkmuyorum da. <gülüyor> ses yükseltilince korkuyor musunuz siz ya? kime? hayır sana sormuyorum siz derken <gülüyor> sana soruyorum korkuyor musun sen? Ne konuda yükseltildi diyor yani bağıran bir adam sana bağırıyor yani şimdi haklı Çok bağıran var haksız bağıran var bazen Hak... haksız bağırana gülüyorum yani çünkü bağırmaktan başka çaresi olmadığı için gülüyorum geçen gün Rürgen'in kuzeni çocuğuna Böyle crescendo bağırdı da ben de dedim. Tiyatro eğitiminin faktörü. <gülüyor> Hakikaten dublaj sahnesi gibi ama Çocuk tınmadı. Hadi oradan in mesafeden in oradan. İniyeyim diye bitti. O sahne çok acıktı. Demek ki iyi bağıramıyor, iyi bağıramıyor. Yani bağırmak benim karakterimdir. Sen eğitimsizsin de. ama yani <gülüyor> sonuçta <gülüyor> sen faiz alaylıdır doğrudun. ya. Benim alaylı, alaylı arkadaşlarım. Alaylıdır faiz. <gülüyor> Fahri çok iyi bağırıyor. Yani çok başlayan. iyi bağırıyorum. Yani bağırdım bu da yani. Ben yani... çok bağırmadığım için gerçek bağırma sesimi bulamadım henüz. Bağırırken sesim inceliyor hiç de hoşuma gitmiyor yani. Ee, yani o tabii zaman içinde. Ben de çok bağırmıyorum da hatta hiç bağırmıyorum Tamam abi bir tek ben bağırıyorum. Hayır bağırınca yani. Ee, ben bağırıyorum. Ben mesela bu bir şey işi mi bağırmak bir cesaret işi mi? Yani bir noktayı bir eşiği geçmek mi? Yoksa. ...bağırınca öyle bir şeye faydası oluyor mu yani? Biz onu mu keşfedemelik e acaba? Tabi beyne kan daha fazla ne yapıyor? Kan pompalıyor. <gülüyor> <gülüyor> kan pompalamasından alakalı bir şey. Ne oluyor beynin kan gidince? Be yani. Beyne kan Pompala. gidince daha iyi çalışıyor ve vücudun her yerine kan daha iyi pompalıyor. Bir rahatlama oluyor mu? Bir rahatlama bir feraklık olur. Yoksa bağırdıkça bağırasın mı gelir? Yani şey gibi midir bu? Biraz da öyle nokta. Yani biraz, biraz... Ben de, de bağıracağım da. Bugün Bugün bir Bugün bir yer bulacağım. Ve orada bağıracağım. Bağıracağım orada. Yani yer dediğim bir pozisyon. O zaman ben kaç avantajımla size bir şey... Ne yapacaksın hasta biliyor musun? Tren rayına gideceksin yanından tren geçerken bağıracaksın. Bu cümleyi bize kim kurmuştu gecenin üçünde? Kim kurmuştu? Gecenin abi, üçünde tren raylarına gideceksin trenlere bağıracaksın. Bağıracaksın hatırlıyorum ya. Vallahi ben de şey yapamadım da benim de trenlere bağıran bu arkadaşlarım var. Bu bir, bir genel bilgiydi. Bir de aynı kişiden gelen bir başka soru bu sefer. Sor. Bir çizgide adamın ıstık çaldığını nasıl anlatırsın? <gülüyor> Şimdi anladım kim olduğunu ben. Ben anlayamadım hala. Kaçlar diyor fail. Hala fifi diyorum. Hala Ay biraz. Buyursunlar <gülüyor> sevgili dinleyiciler aramızda kısa bir sohbetten sonra tekrar size dönüyoruz. Sizin ne vardı? bu <gülüyor> <gülüyor> başındaki dinleyicilere sormak istiyoruz. Sizin ne vardı? Facebook'iniz neydi programımızdan? Ee, Zuckerberg Instagram'ı aldı ya 1 aldı. milyar dolara. Uhum. Şimdi herkes... Gaga'yı da alacak mı diye düşünüyoruz. Facebook'a ne satarız derdinde. Herkes Facebook'a ne satarız derdinde gerçekten. Ee, özellikle internet üzerinden sosyal medya e, denen e, şirketler verdikleri hizmetler. Bizim şu hizmetimiz var, şu firmamız var, şu kadara satmayı düşünüyoruz falan diye böyle bir liste çıktı. Hı hı. Ee, yani ve, Facebook mesela Angry Birds'u da aldı ama o kadar pa para, para vermedi Tabii canım. Angry Birds'ü de Facebook'ta oynatsak ya dedi. Dünya kadar... Oynatıyor şey mu şimdi? Oynatıyor şimdi. Allah Allah. Tabii Angry Birds salonu açtı. Face'e Angry Birds mi yazıyorsun? Vardı tabii. Yani tam da zaten Facebook şeyi o da. Tam Facebook oyunu değil mi? Ha. Neyi alacağına dair bahis oranları açıklanmış. Evet söyle. Ee, 31 milyonu Türkiye'den 835 milyon kullanıcılı Facebook. E, Forceka, ilk başta Forceka'ya gözünü dikmiş gibi görünüyor bahis bahislerde. Hmm. Adası, Kendisinin onun gibi bir çekin şeyi var ama. Var doğru. Var. Ama... Olsun, o olsun. O olsun, o da olsun, o da olsun, o da olsun, bizim Hı? olsun. Öyle demiştik Kerber, o da bizim olsun. Ben bundan bir şey yaparım ki demiş Ondan sonra Evernote, Evernote mı? Evernote alır. Have, Have you Evernote, Evernote olsa sen ne kadar güzel olurdu bu? Ama ondan kur Onu da ben kurayım evet. Dropbox ondan sonra 5'e 1 veriyor. 5'e 1 bir veriyor. 1'e 5 veriyor daha doğrusu. Yani nasıl 1'e 5 veriyor? Kaç para nedir? 1'e 5 vermesine ne demek? Satılma ihtimali 1'e 5 yani. Ben Dropbox'un satılma ihtimalini seviyorum Oktay. Devam et. <gülüyor> devam edeyim <bari. gülüyor> sonra. Spotify. Kullanıyor musun Spotify? Spotify. Spotify. Ben Songify diye bir şey kullanıyorum. Spotify, Spotify, Spotify şey değil mi ya? Müzik diye biliyorum ben. Müzik. Online, online müzik şeyi. Yep. Yok bizim telefonların Telefon içinde bir şey arama programı değil mi o? Hatta bir özel bir marka Elmalı bilgisayarların Kendi içinde araştırma şeyi diyebiliyorum ben o da olabilir de onun onu niye alsın? Neyi Neyi arayacaksın yani? Neyi alsın onu? Onu yani? da alırsa biz neyi arayacağız? Doğru. Bak, onu da o da elimizde bir tek o ok kaldı. Ve YouTube'u. YouTubeunu YouTube. da mı? YouTube'unu alsın. YouTube'unu YouTube size kaç, kaça kaç veriyordur? Birebir. Yüksek ihtimal mi düşük ihtimal mi? Yüksek bir YouTube'una bir ölçek. Birebir bire denir. <gülüyor> Keşke bu soruyu en başta sorsaydım ya. Pilav gibi düşün. birebir. bir. Bir bardak birince bir bardak su gibi. Bire bir buçuk derler. Derler tabi bazıları da öyle severler. Birincine göre Oktay. Birincine göre. göre. Öyle var mı seçenek yani. var mı? Zaten yani. seçenek yoktu da. Hiç seçenek yoktu ama. <gülüyor> Bire kırk. Bire kırk. Çok düşük demiş. E çok, tabi YouTube aldı. aldı onu. Şey, Google aldı Google satar mı onu? Değil yani. Satar mı? Satar da durup dururken para kazandırmak istemez bence. Ee... <gülüyor> Benim... Ekonomist tanıdıkları mı var? Bu kanallarda danışman olarak bir şey yapmak ister misin? Oktay demesiyle ekonomi. Yani boşuna para gibi bir konu. Oysa yani. Durup da... dururken niye ona şimdi para kazandıralım? Durup dururken masrafa girmesinler diyorum ben burada. Merkez Bankası herhalde o parayı... ...bankaya falan yatırır gibi geliyor rezervlerini. <gülüyor> Çünkü, Çünkü rezervlerde güzel. tutuyorlar. Onu faize yatırsa... ...onu harcamaz herhalde. Türkiye'de ne üretimi %8 arttı önceki yılın... Ne ...şubat üretim, ayına e, göre? Ne Salsar de mı? <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılmadı ikimizin de verdiği cevap. Birbirinden değerli cevaplar olmasın herhalde. <gülüyor> hayvan mı? Hayvan evet. Bir hayvan artışı mı var? Dana mı? Sığır mı? Öküz mü? Tavşan mı? Ayı mı? performansında <gülüyor> şu anda yükleme yaptınız. 124.159 tona yükseldi. Hiçbiri değil. Ha tavuk. Tavuk. Köktol. köy, köy, köy, to tolu. köy tolu değil ya. Fabrikasyon tavuğu. Fabrikasyon tavuğu. Tavuk yumurtası üretimi ise %6,5 artmış. Teşekkür ederiz. Ne, demek, demek ne, ki ne arada, çıkıyor? Arada horoz var. Arada horoz var? Tabii canım ya. Yani o kadar tavuk artıyor, yumurta o kadar artmıyorsa bazı su yumurtlamıyor bunların. Bazı bazı horozlar görevini ifa etmiyor demek ki. Ee, horoz yetiştiremiyoruz demişler. İthal horoz olsa ya sadece horozu ithal etsek. Evet. Vallahi ne kadar Zence güzel. Ya. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ayrıntılı sayılar belli ki tavuk konusunda. Ne kadar güzel. Hayret verici <gülüyor> sayılar evet, var yani. Kısa süreli bir hayretini aldık Oktay'dan. Ama ya o kadar çok sayı var ki, rakam var ki inanamazsın. Geraz sen şu seni çok çılgınlaştıran. Mesela Şubat ayında kaç tavuk kesildi? 68.346. 2011 yılı Şubat ayında. 2012 Şubat 68, ayında. 8.346 mı? Tavuk. Evet. Ne diyor? 68.346. Ayak sayısını mı hesaplamaya çalışıyorsunuz? Kanat. Kaç porsiyon kanat çıkıyor? Her yani? birine iki kanat çıksa 136.000 kanat çıkar. 136.000 yani. en az. 136.000 Ondan sonra 92. pakete kaç tane kanat bir koyuyorlar? Bir porsiyonla bir 8 kanat koysak ben sana söyleyeyim bayağı bir porsiyon çıkar Oktay. Kaç kilo Louisiana sosu üretilmiş? Hiç bunlar söylenmiyor. Louisiana mi? sosu hesaplamamış TÜİK'i. Ee, ama aynı mesela aynı demiş kesilen tavuk sayısı demiş kesilen tavuk sayısı açık <gülüyor> dört şubat ayında 2012 yılın 75.410 adet bütün yaptığımız çok dükkanlar gitti ne istiyorsun okta ne ne vereyim sana çok dükkan açılmış Allah bana şöyle iki parça ekmek ver fail <gülüyor> <gülüyor> Biraz, peynir. Biraz da peynir <gülüyor> var. Geçti bitti işte. Yanına da bir eşkile latte Sevgili dinleyiciler modern sabahları bir kez daha sonuna geldik. Yarın Aa, son iş gününün sabahında yeniden birlikte olacağız. Hepinize güzel güneşli bir perşembe günü diliyoruz. Arada bir iki damla gelirse kafanıza hiç dert etmeyin. Bunlar bahar yağmurları. Veda daha şarkımız Cure'dan Let's Go To Bed. Ah, pis, Kaçkını. Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu ofis night. Office night